zaten. Aslında kardeşler bakın, bu daha çok faziletli dönemden uzaklaşmayla birlikte başlamıştır. Yani özellikle mesela çağımızın, yani müteahhir dönemin en büyük hastalığıdır bu. Ve her geçen gün bu selefi nefesten, yani mütekaddim nefesten biraz daha uzaklaşılıyor Allah'ın müstahı. Yani bu bir akımdır. Almış başını gidiyor. Selefi gayri Selefi dinlemiyor. Yani en basitinden, en basitinden bu meselemizde bile bakın Selef nefesinden uzak söylemler ne kadar da çok söz konusu. Bu Selefi bazı alimler olsun fark etmez. Bu uzaklaşma nispeten bazı kimselerde bulunmuştur. Maruftur. Ta bu ee, üç dönemden sonra başlamıştır zaten bu. O yüzden baktığımız zaman mesela alimlerin e, bu nefesten uzakla selef nefesinden uzaklaştıklarından dolayı bazı kelami, bazı e, caiz olmayan ıslahlar veya şer'i olmayan ıslahların kimi alimler tarafından kullanıldığı da söylenmiştir. Yani mesela İbn-i Kudame'yi düşünün. Gelmiş geçmiş en büyük fakihlerdendir, alimlerdendir. Ama gel görün ki mesela usul fıkıh'tan selef nefesinden uzaklaştığı noktalar olmuştur. Selefin selefin kullandığı ilmi ibareleri kavrayamama noktaları veya yanlış anlama noktaları olmuştur. Kelam elinden bazı şeyleri dahil etmiştir usul fıkha bazı ibarelerini. Selefi olduğu halde yani bu maruf olan bu bir vakianın beyanıdır. Yoksa biz bugün Ebu Hanife mesela atıyorum Ebu Hanife amelde ee, ameli imandan çıkarırken hata etti dememiz ona tanetim anlamında değildir. Bu sadece vakanın bir beyanıdır. Bu da aynı bu baptıdır. Maalesef kardeşler özellikle müteahhir çağda ve aslımızda bu nefesten gittikçe selef nefesinden, mütekadim nefesinden gittikçe uzaklaştığımızı hissediyoruz. İlmi anlamda sarf edilen nefeslerin daha çok selef ibarelerinden kaydıklarını anlıyoruz ve sadece nasların yüzeysel olarak bilindiği lafızların delalet ettiği şer'i anlamlardan uzak olunduğu çok aşikardır. Yani en basitinden bu silahlara bakalım dedik. Mesele nasıl da vecihi dışına, dışında anlaşılmış bazı ilim ehli tarafından rahimullah. Dediğimiz gibi bu vakanın beyanı babındandır. Çünkü bizim için asıl şudur, bir insan selefi ise asıl olan eğer bir hata varsa o hatayı beyan edip ona taan etmemek asıldır. Çünkü adam da asıl olan selefidir. Ama aynı hatayı bir daha hele birisi yapsın taan edilir o insan. O yüzden bu vakanın beyanıdır. Bu mesele de ilim ehli olsun fark etmez. Necdi alimler tarafın birçok necdi alim tarafından farklı yanlış anlaşılmıştır vecihi üzere anlamamıştır. Anlaşılmamıştır. Mütekaddim nefes tanını Ve Vecihi üzere anlaşılmamıştır. Hata edilmiştir. Bunun hatası açıktır. İctihadın dâhliy yoktur bu. Vadih meselelerdendir. Yani çok basit bir şekilde mesela anlamasalar da fıkhet meselelerde cahil olsalar da hüccetin ulaşmasıyla hüccet ikamesi olmuştur denilebiliyor. Neden denilebiliyor? Diyorlar ki işte çünkü Allah cahil dedi, akletmeyen dedi, anlamayan dedi atabiliyor muyum? Vecihi üzerine anlaşılmamıştır maalesef. Yani Subhanallah biz baktığımızda zaman ilerledikçe yani selef nefesinin hissedilmezliği kardeşler o kadar çok fark ediliyor ki. Bizim yani farkında olmadan kabullendiğimiz yani bir selef ailesi olarak söylüyorum. Farkında olmadan kabullendiğimiz ama aslı içimize kelam ehlinden girmiş Aslı, müteahhir olan selef dışı kimselerden girmiş o kadar çok mesele var ki. Biz kelam elinden müteahhirden gelen bu meseleleri farkına varmadan içselleştirmişiz. Seleften zannediyoruz. Kabullenmişiz, savunuyoruz, davetini yapıyoruz, kitaplarımızda yer alıyor, derslerimizde yer alıyor. Ama bir bakıyoruz ki bazılarının hiç aslı yok, kelam ehli tarafından girmiş, müteahhirler tarafından girmiş. Bizim içimizde de yer etmiş sanki kaynağı bizden zannediliyor. Seleften zannediliyor. Selef mezhebi bunlardır zannediliyor. O kadar çok örnek verebiliriz ki bunlara. Mesela alın size mütevatir ahat meselesi. Alın mesela hakikat ve mecaz meselesi. Alın mesela usulü din ve din meseleleri vs. Müteahillerin bakın mesela müteahillerin yüklediği anlamıyla asıl olmayan bu taksimatlar hep içimize girmiş ve dinimize en çok zararı veren şeylerden olmuştur bir cehetten. Bu taksimatlar, bu ıslahlar selef nefesinin ürünleri zannediliyor. Savunuluyor, anlatılıyor, kabul ediliyor ve nefis bunlarla mütmayın oluyor. Mesela ne yapıyoruz? Tartışıyoruz, hediye veriyoruz, kitap yazıyoruz, dersler yapıyoruz. Nedir işte? Diyoruz ki ahad hadisler akidede hüccettir. Mütevatir nasıl hüccetse diyoruz, Ahad haberler de hüccettir. Sonra ne yapıyoruz mesela deliller getiriyoruz işte. Ne diyoruz? Diyoruz ki işte Nebi sallallahu aleyhi ve Muaz İbn İbnü'l Yemen'i tek başına işte Yemen'e yolladı. Ee, bak işte gitti onlara din anlattı işte. Bak ahad da olsa tek başına da olsa hüccet hüccet kabul gördü. Çünkü Aleyhissalatu vesselam onu tek başına yolladı. İşte ne diyoruz? İşte kıble hadisini veriyor işte. Biliyorsunuz kıble değiştiğinde bir tane sahabe gidiyor, diğer sahabelere haber veriyorlar. Diğer sahabeler namazda hemen onlara haber veriyor kıble değişti diye namazda olduğu yerde kabul ediyorlar tek bir haberin görüşünü. Hemen ne yapıyoruz? Bunları delil getiriyoruz. Sonra ne diyoruz? En sonunda diyoruz ki işte bütün bu rivayetler gösteriyor ki ahad hadis hüccettir vesaire. Halbuki bu yanlış bir bakış açısıdır. Yani şöyle bir yanlış bakış açısıdır. Yani biz neden ilk başta bu haberlerin hüccet olduğunu ispatlamaya çalışırken bu ve benzeri rivayetleri getiriyoruz? Yani neden kardeşler arkadaşlar bu rivayetleri getiriyorlar? Çünkü neden kardeşler? Çünkü münakaşalar bu taksimatın iki taraf yani bu taksimatın iki taraf tarafından da kabul görmesi üzerine bina edilip yapıldığı için ilk önce bu tür rivayetlerle meseleleri ispatlamalar söz konusu. Yani ahad hadis akide de hüccet değildir. Ee, mütevatir haberler hüccettir. Bu, bu Bidat elinin söylediği ifade, e, bizimkiler de işte ahad had, haber hüccettir, akidede de hüccettir, mütevatir de hüccettir, Ak, ahad haber de hüccettir. Şimdi sonra tartışılıyor mesela iki taraf karşılıklı tartışıyoruz. Şimdi bu tartışma en başından bu şekliyle yalnız zaten. Çünkü neden? İki tarafa göre de böyle bir taksimat kabul edilmiş yani mütevatir ve ahad diye bir tar taksimat var dinde. bu kabul edilmiş onun üzerinden tartışılıyor o yüzden birisi diyor ki hüccettir birisi diyor ki hüccet değil yani bu zaten e, bu e, taksimat başlı başına böyle bir taksimat yalnız zaten bunun neden münakaşası yapılıyor. Yani bir bakıyoruz dediğim gibi, ilk başta bu haberlerin hüccet olduğunu ispatlamaya çalışırken, işte mesela atıyor muazzadesini getiriyoruz, kıble hadisini getiriyoruz vesaire. Bu en başından yanlış. Çünkü Münakaşalar bu taksimatın kabul edilmesine dayalı olan bir tartışma. Ama böyle bir taksimatın dinde bunların anlattığı şekliyle aslı yok. Yani münakaşaların siyakına baktığımızda, münakaşaların gidişatına baktığımızda bu taksimatın iki taraf tarafından da kabul edilmesine bağlı olarak yapılıyor bu münakaşalar. Dolayısıyla da tartışma ilk olarak bu türlü işte Muaz hadisi veya Kıble hadisi bu türlü rivayetlerin serdedilmesiyle başlanıyor münakaşaya. Çünkü neden? İki taraf tarafta kabul etmişin asla böyle bir taksimat var. Ama ihtilaf ettikleri ne? Birine göre hüccet. Birine göre değil. Ama taksimatın ikiye ayrılması kabul görmüş. Dolayısıyla da kabul gördüğü için ne diyoruz? Al bak diyoruz Nebis Aleyhisselam Yemen'e muaz yolladı vesaire. Ya baştan bir kere yanlış başlanıyor olaya. Halbuki bu tartış, bakın bu tartıştan tartışan, yani kimse e, bu tartışan Selefi kardeş mesela bu akımı savunan işte ahad hadis hüccet değildir akidede akımını savunun akınlara karşı tartışan selefi kardeş zaten farkında olmadan müteahhirin yüklediği anlamla asıl olmayan bir taksimatı kabul etmeye başlayarak karşı tarafa nispeten katılmış farkında varmadan zaten onun bidatından bir parça almış zaten farkında varmadan yani en baş en, başın, en başından bu taksimatı tartıştığı o bidat ahli kimse var ya en, bas, en başından bu taksimatı o tarştığı bidat ehli kimse gibi kabul ederek zaten onun bidatına kısmen bulaşmış durumda zaten fark olmadan. Çünkü bunların yüklediği anlamla dinde böyle bir taksimat yok ki sen kalkıp ahat hadis akide de hüccet midir değil midir diyeceksin. Şimdi mesela Musa abi. Mesela bir tane aklında söyler misin? Eee... Mütevatir bir hadis. Nasıl mütevatir? Mübarek. Hadis garip hadis yani. En başından İbni Ömer'le geliyor. Sadece bir tane şey Ömer radıyallahu anh'la geliyor. Nasıl mütevatir? Kim benim adıma yalan uydurursa gideceği de Tamam bir tane bulduk. İki. Ya bak tut ümmeti karşına al. Hiç gördünüz mü? Bütün kitaplarda Mütevatir, Ahad diye Hepsi bunu söylüyor. Doğru mu? Evet, doğru. Hiç gördün mü başka bir tane örnek? Görsen de bir şey değişmez. Misalimiz en fazla iki olmuş olur. Doğru mu? Evet. Bakın görüyor musunuz problemi kardeşler? Yani bundan başka hadis getiremiyorlar. Nerede bu taksimat? Bak bütün kitapları Tetebbü eyle. Tartışılan usul kitaplarına bak. Mütevatir, Ahad ikiye ayrılır. Mütevatir ahad örnek işte bütün hadisler bir sürü binlerce hadis var zaten. Onların deyimiyle ahad, mütevatir. Yani mesela şimdi mütevatir nedir? Mesela mütevatir nedir? Mütevatir ne diyorlar? Bakın kardeşler. Yalan üzeri üzere birleşmeleri mümkün olmayacak kadar bir topluluğun kendi kadar topluluktan senedin başından sonuna kadar rivayet edilen hadislerdir. Yani içerisini şöyle açalım. Bakın Diyorlar ki bir grup olacak. Belli bir yani yalan üzeri birleşmeleri mümkün olmayacak kadar bir grup olacak. Ve o grubun içinden her birinden bir o kadar kişi de ne yapacak? Hadis alacak. Kaç kişi bunlar? Yani bu grup kaç kişi olacak? Üç mü? Üç. Beş? On? O elli? Da. Yüz? Hangisi? Başlıyor. Yok. İhtilaflı aralarında baştan sona ihtilaf var. Yani daha taksimatın hakikati aslından çökmüş durumda. Bina edeceğim bir temeli yok daha. O yüzden bu taksimatları biz kabul ederken bazı kelamcı ve kelamcı olmayan usulcüler, yani bu taksimatları kabul eder, eden bazı kelamcı ve kelamcı olmayan usulcüler bu sıkıntıyı bildikleri için belli bir sayı yok demek zorunda kalanlar bile olmuştur. Biliyor musunuz? Bazıları da mütevatire dair hiç örnek yok demişlerdir. Bazıları bir iki tane örnek var demiştir. Bazıları da çıkmış demiş ki ya hadisin yollarını bilmeyen ancak inkar eder mütevatiri. Olmaz olur mu demiştir. İşte tüm bunlar bu taksimatın doğurduğu sıkıntılardır. Mesela aklınızda var mı? Hadi verin mütevatiri örnek. Kim benim, mesela işte söylüyorum. Ve me adehu Kim benim adıma yalan uydurursa ateşteki yerini hazırlasın. Bak dikkat edin hep bunu örnek verirler. Çünkü koydukları şartları içeren... Örnek bulmada sıkıntı çekiyorlar. İşte tüm bunlar bu taksimatın doğurduğu sıkıntılardır kardeşler. Yine bakın mesela en vasat görüşlerden bir tanesi 10 diyelim. Yani 10 kişi olacak diyelim. Ne demektir biliyor musunuz kardeşler? Bakın tabakayı düşünün. Ee, Zincirde 4 kişi var. Tamam. Zincirde 4 kişi var. En az onla başlasak. Bu rivayet on kişiden gelecekmiş. Bakın mütevatir olması için. Bakın şimdi kardeşler. Mütevatir olması için ne gerek? On kişiden gelecek bu. Yani on tane sahabe. Şimdi bu on sahabeden toplam on kişi daha mı alacak? Hayır. Ne olacak? Her bir sahabeden onar kişi daha alacak. İkinci tabakada kaç kişi oldu kardeşler? Her bir sahabeden onar kişi alsa kaç kişi oldu? 100. Bakın bu mütevatirde ta tarifin, yani sayı koyanların tarifinin icmasıdır ha. İhtilaf yok aralarında. Her bir tabakada bu olacak. Selefi kabul edenler, selef adına kabul eden, etmeyenler icma edilmiştir. Bu şekilde kabul edenler icma etmiştir aralarında. Her tabakada olacak, senedin başından sonuna kadar. İkinci tabakada 100 kişi olacak dedik, doğru mu? Bu yüz kişinin her birinden de Onar kişi alacak. Üçüncü tabakada kaç kişi oldu? Bin, bin kişi oldu. Bak daha üçüncü tabakada bin kişi. Bir de dört tabaka olsa on bin oldu doğru mu? Yani bin biri olsa ya üçüncü tabakada daha bin kişi yapıyor. Nerede misal? O yüzden bazı alimler hatta bu taksimatı kabul eden bazı muhaddisler az önce de dediğimiz gibi misal yok diyorlar kardeşler. Veya bir iki misal vardır diyorlar en fazla. İşte tüm bunlar bu taksimatın doğurduğu sıkıntılardır. O yüzden bakın mesela bunun farkında oldukları için bu sefer ne yapmışlardır? Sıkıntıyı gidermek için e, lafsi ve manevi mütevatir ayrımına gitmişlerdir. Anlatabiliyor muyum? Se o yüzden tartışılan konu Manevi mütevatir değildir bunlarla. Lafsi mütevatirdir. Atabiliyor muyum? Yani bunlar hüccettir derken, hüccet değildir derken ee, mütevatir kas, ka, tartışılan ee, şeydir. Manevi ee, şey, lafsi mütevatirdir. O yüzden maalesef seleften bu vehme düşerek, yani ehli sünnet ee, ilmehli bazı kimseler tarafından vehme düşülerek bu taksimat kabul edilince... Bakıyorlar diyorlar ki yahu biz mütevatir diye bir ayrım yaptık ama e, mütevatir hiçbir nas bulamıyoruz ki doğru düzgün. Hani diyelim ki mütevatir de olsa al biz dinimizden bak e, bir sürü naslarla ispatlıyoruz size akideyi. Bu sıkıntıyı görmüşler hemen nasıl bir taksimat ortaya çıkmış. E, mütevatir ikiye ayrılır. Manevi mütevatir, lafsi mütevatir. Nedir manevi mütevatir? Allah'ın görülmesi, şefaati, İsa'nın nüzülü, Mehdi'nin hadisleri vesaire gibi hadisler. Manevi mütevatir diyerek... Sıkıntıları gidermeye çalışmışlar. Halbuki buna zaten aslı itibariyle gerek yok. Çünkü sünnet hüccettir bizim için. Bu sünnet bizim için hüccettir. Ve sünnet bize neyle gelmiştir? Hadislerle gelmiştir. Ümmetin kabul ettiği hadisler kat'i hüccettir. Çünkü neden? Çünkü icma hüccettir kardeşler. Sahihlik, sahihlik ve zayıflığında muteber olarak ihtilaf ettikleri Hadisler de nedir alimlerin? içtihadidir. Yani bakın düşünün. Olayın bu noktasını çok iyi düşünün kardeşler. Ümmetin kabul ettiği hadisler bizim için nedir? Sahiliğinde ittifak ettikleri hadislerin hepsi bizim için nedir? Kat'i hüccettir. Neden? Çünkü icma hüccettir. Sayılık ve zayıflığında muteber olarak, ihtilaf, e, muteber olarak ihtilaf ettikleri hadisler de nedir bizim için? İçte hadidir. Hiçbir sıkıntı yoktur. O yüzden bir alimin sahih dediğinde birisi zayıf demiştir. Elbani sahih dediğinde binmaz zayıf demiştir. Onun zayıf dediğinde onun sahih demiştir. Yani kardeşler müteahillerin yüklediği anlamla aslı olmayan bir şeyin akidede hüccet midir değil midir diye tartışmasını yapıyoruz. Aslı olmayan bir şey üzerinden münakaşalarımızı yapıyoruz. Bir şeyleri ispatlamaya çalışıp bir şeyleri reddetmeye çalışıyoruz. Bu taksimat üzerine. Az önce dediğim gibi mesela tartışıyoruz, reddiye veriyoruz, kitap yazıyoruz, ders yapıyoruz. Nedir? Ahad hadisler akide de hüccettir. Mütevatir nasıl hüccetse diyoruz ahad de hüccettir. Sonra deliller getiriyoruz dedik işte Muazii Yemen'i yolladı kıble hadisini e, söylüyoruz. Sahabe gitti namaz kılan diğer sahabeler haber verdi. Onlar da hemen onun haberlerini kabul ettiler, ettiler. İşte bütün bunlar gösteriyor ki ahad haber hüccettir vesaire. Halbuki zannettiğimiz anlamda zaten bu taksimatın dinde yeri yok ki biz bunu tartışıyoruz. O yüzden ne diyoruz? Baş, bu konu ispatlanırken veya tartışılır tartışılırken mutlak anlamda başlangıç olarak tartışmanın, meselenin böyle ele, ele alınması doğru bir menheç değildir. Yani adam mesela tartışıyorsun hüccet mi değil mi, muaz hadisini getiriyorsun, kıble hadisini getiriyorsun, böyle başlıyorsun vesaire veya diğer naslar rivayetler neyse doğru değil. Çünkü bundan önce konuşulması gereken öncelikli şeyler var. Nedir öncelikli ge konuşmamız gereken şeyler? Dediğimiz gibi şudur, bu taksimatın aslı var mı yok mu? taksimatın aslı yok ki akide de hüccet olmuş olsun veya olmamış olsun şimdi bakın akide de ahad haber hüccet değildir diyen kimselere soruyoruz şimdi nereden çıkardığınız sizin nereden çıkardığınız sizin yüklediğiniz anlamla ahad ve mütevatir ayrımını bu birinci soru bu büyük bir problemdir sıkıntıdır onlara reddiye babında aslı nereye dayanıyor bu ümmetin tüm mü mütekaddim muhaddisleri sizin yüklediğiniz anlama dair tek bir harf dahi kullanmış kullanmamışlardır. Ki zaten az önce dedik misali yok ki. Bakın kardeşler. Bunun tarihine dair kısaca bakın şuna değineyim. Şimdi biliyorsunuz tarihte mu'tezile akımı diye bir akım gelmiştir. Şimdi şu Fıtriyedir kardeşler. En avamından, en avam olmayan tabakaya kadar, ilim ehline kadar, Resulü dinde devre dışı bırakmak, ortadan kalmak, kaldırmak, fıtraten, fıtratın def ettiği, fıtratın kabul edemeyeceği bir olgudur. Fıtrat bunu nefy eder. Hatta, en yaşlı bir dedeye bunu söylesen Resulü devre dışı bırakma olayını anlatsam bastonla kovalar. Yani bu fıtrattır. Şimdi o bunu bildiği için, bunun farkında olduğu için bugünkü bazı işte mutlak zındık hadis inkarcıları gibi söylemiyorlar. Yani işte sünnet diye bir şey yoktur. Resulün akidede hiçbir ölçüsü yoktur bizim için. Vesaire demiyorlar. Ama ne yapıyorlar? Bakın ne yaptılar bunlar? Çünkü deseler bunları etrafındaki davetleri bitecek. Etrafındaki avamlar, halklar, insanlar fıtraten bunların davetlerinden nefret edecek. O yüzden bunu bir kayda altında direkt olarak değil de dolaylı yönden ne yaptılar? Bunu devreye soktular. Yani Resulü devre dışına bırakma olayını devreye soktular. Ne yaptılar? Bu bidatı öne attılar. Sünnet ikiye ayrılır. mütevâtir ve ahat. Dediler ki sünnet mütevâtir ve ahat olmak üzere ikiye ayrılır. İnsanlar ne sannattı? Ha bu normal. İlimde yapılan ilmi taksimatlar var ya. Hani mesela şer'i olan doğru olan taksimatlar. Bu da onlardan bir tanesi. Bu da onlardan normal bir taksimat gibi zannettirdiler. O vehme düşürdüler insanları. Ve dediler ki sünnet mütevatir ve ahad olmak üzere iki ayrıdır. Nedir mütavatir? Yalan üzere birleşmeyi mümkün, birleşmeleri mümkün olmayan bir topluluğun bir o kadar topluluktan öyle öyle senenin sonuna kadar nakletmesi. Ne kadar bir sayı dediğimiz gibi on diyenler var, yirmi diyen, evet elli diyen, otuz diyen, belli bir sayı yok diyen vesaire. Yani düşünün bakın. Zaten örneği yok ki akidede hüccet olsun veya olmasın. Düşünün bakın. Biz bir şey, bir teori atıyoruz ortaya ve teori şu anlamı içeriyor. Resul bizim için dinde hüccettir. Bakın mutezilenin tedlisi. Resul bizim için dinde hüccettir, evet. Ama işte Resul'ün o sözünü anlayabilmek için bu işte ahada güvenemiyoruz. işte zan ifade eder, işte ravi hata edebilir. O yüzden mütevatir olması lazım. Ama bakın düşünün bunun altında bir anlam yakıyor yatıyor. Şimdi sanki baktığın zaman güzel bir şey söylüyorlarmış gibi. Evet. E, akideyi kesin delillerle bunlar ispatlamaya çalışıyorlar. Ahad hadis de kesinlik ifade etmez. Çünkü ravidir, hata eder. Ahmet diyor ki ben Mehmet'ten aldım. Mehmet diyor ben Hasan'dan aldım. Hasan beşerdir. Hata eder. O zaman biz nasıl güveneceğiz? Akide önemli bir şey. insan dinden çıkar. Biz akidemizi böyle önemli nakiller üzerine bina etmemiz lazım. O yüzden biz mütevatir Ahad diye ayırdık. Bakın diyelim. Bu başlı başına batıldır da. Varsayalım ki kabul görelim. Evet. Hakikaten ya biz dinimizi şimdi e, sahih kaynaklardan almamız lazım. E, şimdi Bukhari Hüccet de olsa yani Bukhari Sika olsa, güvenilir de olsa veya Bukhari'nin zikrettiği raviler güvenilir de olsa bunlar beşerdir hata edebilir. Hatta sahabeler bazı hadislerde hata etmemişler midir? Bak Ayşe Radıyallahu'na bir hadislikle diyor bir sahabe kabul etmiyor Ayşe Radıyallahu'na. Ne yapacağız diyorlar bunları. Hani sizin Sikalıklarınız, hani sizin güvenilirlikleriniz Sahabeler bile aralarında bunu yapmışlar. Kaldı ki raviler. E biz nice insanlar biliyoruz sonradan dinini değiştiren. Belki bir adam ölümüne yakın e, bir hadis uydurdu. Nefsine uydu. Sonra onu tövbe etmeden öldü gitti. Binlerce ihtimal getirirsin. Diyelim ki tamam bak şimdi güzel görünüyor. Gerçi bunlara birazdan cevap vereceğiz. Diyelim ki güzel görünüyor. Tamam. Anlaştık yani. mutezile bu dini korumak için yaptığı. Bak Resulü devre dışı bırakma niyeti değil. Bilakis bunların asıl niyeti akideleri tesebbüt etmek, sabitleştirmek, sağlam deliller üzerine bina etmek. Tamam. Peki, çok değerli bir şeyle geldiniz. İyi güzel. Nerede bu mütevatirler? Hadi dinimize o sağlam şeyler üzerine bırakın. Nerede? Aslı olmayan bir şeyi siz zaten söylüyorsunuz. Aslının olmadığını biliyorsunuz. Sizin koyduğunuz bu rakamlarla 10 olacak, 100 olacak, tabakasında, 3. tabakada 1000 olacak. Böyle bir şey yok ki. Bu sahtekarlık ve tedlisten ibarettir. Yani zaten böyle bir şey yok. Hadi kabul edelim. Bütün ümmet kabul etti. Sadece mütevatirler, sizin yüklediğiniz anlamda mütevatirler hüccet bizim için. Nerede bu mütevatirler? Kim benim hakkımda yalan söylerse bir Yaşar Nuri bile onu alıyor. Ben evet. bizzat onun ağzından duydum. Hayatımda dünyada bir tek hadis varsa sayı, mutlak anlamda sayı diyeceğimiz o da bu hadistir. O da zaten onların işine geliyor. Bakın düşünün. Kim bizim hakkımda yalan uydurursa. Ya diyor ne bu hadisleri uyduruyorsunuz. Yani biz dinde bir şeyin hüccet olduğunu söylüyoruz. Anlaşmışız bütün ümmet. Evet, mütevatir. Hüccet olduğunu söylüyoruz. Örneği yok bunun. Müthiş, o yüzden Mütevatirlerle ispatladığınız bir akide meselesi örneğe getirin. Hadi madem samimisiniz siz, akide yani bunu mütevatire bina ediyorsunuz akideyi. Tamam mütevatirle ispatladığınız bir akide meselesi gösterin bakalım bize. O yüzden bakın bunların bugün akılcı dayanan yaklaşanların hiçbirisi samimi değil. O yüzden baktığın zaman hiç, nerede hani nerede demişler bunlar bak bu mütevatir o yüzden biz şöyle akide meselemizi şununla ispatladık. Samimiyet yok. O yüzden bakın genel anlamda tarih boyunca kitaplarında eser, eserlerinde mütevatil hadislerle ispatladıkları akide meseleleri örnek vermiyorlar hiç. Hani mütevatilleriniz ücret gördünüz mütevatilleriniz. Görüyor musunuz kardeşler? Nasıl da çaktırmadan tabir sahihse Resulü devre dışı bırakmışlardır. N nasılsa Resul devre dışı ya Nasılsa Resulü de çaktırmadan devre dışı bıraktık. İsimde ispatladık. Evet Resul akide dedi hüccettir. Mütevatir olursa ondan gelen haberler mütevatir yolla gelirse. Ama içini boşalttılar. Tamamıyla devre dışı bıraktılar. Artık nasılsa ne? Kur'an'ın anlamları üzerinde dilediğin gibi artık oynayabilirsin. Nasıl Resulü devre dışı bıraktık. Ondan sonra önleri açıldı bunların. Kur'an'da dilediği gibi oynayabilirsin. Ha, bugün bile yaşayan bir sürü akılcılar bakın. Kur'an'da nasıl dilediği gibi Kur'an üzerinde e, oynuyorlar nasıl olsa engelleyici bir faktör yok. din Dini istediğin gibi engelle. Şimdi sünnet olsa en de engelleyici. Ama bunlar ne yapıyor? Bu ayetin 10 manası var. Şunun 100 manası var. O onu alıyor. O onu alıyor. Herkes kafasına göre bir tefsirle istediği şeyi istediği gibi ispatlayabiliyor. En batıni bir insan namaz bile yok diyen insan salat kelimesinin Kur'an'da anlamlarından birisi dua etmektir. Ben Allah'a elimi açıp dua ederim namaz budur der. Çok basittir yani. nasıl Resul yok o namazı anlatan şerh eden. Böyle devre dışı bırakırsın. O yüzden baktığınız zaman bu mutezilenin bu şerri akidede kalmamıştı İşte bugün ta e, akılcı, hadis inkarcılarına kadar gelmiştir? Fıkıhta bile artık hüccet saymıyorlar. Çünkü ne her bidat böyle başlar, daha küçükken başlayıp büyüye doğru gider. şey i̇şte bu kelimenin on manası var. Bu, ne dersin? Bu ayeti bu ayet açıklıyor, bu ayeti şu, şu ayet açıklıyor deyip istediğin gibi oynayabilirsin. Ümmeti avamı arkandan sürükleyip sattırabilirsin. Saltanatını bu mantık üzerinden kurabilirsin. Çok rahat. İşte bunlar konuşulması gerekiyorken kardeşler, yani böyle büyük problemler söz konusuyken, biz bu aslı geri planda bakı, bırakıp, mesela ahat haber hüccet midir, değil midir, bunu tartışıyoruz. Bakın düşünün, bir şeyi yıkmak için sana seçenekler sunuluyor. Yani bu şeyi yıkman hayati önem taşıyor diye düşünün. Yani karşında bir şey var. O şeyi mutlaka yıkman gerekiyor. Din bunu sana emretmiş. Veya işte hayati bir tehlike taşıyor o şeyi yıkmaman. Ve o, o şeyi yıkman için de sana bir sürü seçenekler sunuluyor. Mesela bir duvar diyelim. O duvarı yıkman ha hayatı önem taşıyor senin için. Mutlaka yıkman gerekiyor. Ve sana bir sürü seçenekler sunuluyor. Kazma veriliyor sana. Balta veriliyor. Bal balyoz seçeneği sunuluyor. Çekic, çatal, kürdan vesaire sunuluyor. Sen tutuyorsun ne kazmayı, ne baltayı, ne balyozu, ne çekiçi, ne çatalı... E, alıyorsun kürdanla Kürdan savaşıyorsun. Yani kürdanı seçiyorsun. Bu hem aklen yanlıştır hem örfen yanlıştır. Yani en basit avama bile söylesen bunu, bunu reddederler. Kürdan, burada balta varken kazma verken kürdanla mı duvarı yıkacaksın? Şer anda yanlıştır. Allah Azze ve Celle onlara karşı gücünüz yettiğince kuvvet hazırlayın diyor. İşte bu meselemiz de aynı, aynı bu şekildedir yani. Daha, çok daha ehem, çok daha öncelikli şeyler varken başka meseleleri ele alıyoruz. Nedir o önemli şeylerden birisi? Bu meselemizle alakalı. Diyoruz ki bu taksimatın bir kere aslı yoktur ki mütevatir ahad. Biz gidelim Muaz hadisine başvuralım, Kıble hadisine başvuralım. Ondan sonra ispatlamaya çalışalım ahad hadis örnektir. Ya bunların anlattığı anlamla mütevatir ahad diye bir anlam yoktur zaten. Ve bu anlamıyla bizim için içimizde yer almış durumda. İşte muhakkik alimlerimiz bu meseleleri ön planda tutmuşlardır. Yani böyle bir taksimatın, mesela mütevatir ahad meselesini alaca alacaksak muhakkik alimlerimiz bu meseleleri ön planda tutmuşlardır. Yani böyle bir taksimatın olmadığı meselesini ön planda tutmuşlardır. Diğerlerini ise işte ne, ne diyeyim Muaz hadisi, Kıble hadisi e işte Allah Resulüne itaat edin bak işte böyle dedi. Bu türlü şeyleri ekstra bir hüccet olarak getirmişlerdir. Yani bakın şöyle düşünün. Bir yemek düşünün kardeşler. En güzel şekilde hazırlanmış, pişirilmiş bu yemek. Tadı iyi, kıvamı iyi, tuzu vesaire iyi. Her şey iyi. Ama süslemek için ne yapıyorsun? Kadınlar yaparlar mesela evde bilirsiniz. Böyle iki dal maydanoz atarlar üstüne böyle. Ne bileyim bir do küçük domatesleri doğrarlar, et ta tabağın etrafında süslerler vesaire. İşte o Muaz hadisi olsun, işte Kıble hadisi olsun vesaire. Bu domates veya bu maydanozun süslemesi mesabesindedir. Yani asıl olan dinde bunun hüccet, yani dinde bu taksimatın olmadığıdır. Asıl olan konuşulacak şey de budur. Ondan sonra ne dersin? Dersin ki bak e, dinde böyle bir asıl yoktur. Zaten Allah Resulü de ne yapmıştır? Allah Resulü dini e, insanlara yollamış, e, yollamıştır. Yollarken insanlara vesile kılmıştır. Hiçbir ayrım yapmamıştır. Ee, sizin gibi e, işte böyle mütevatir ahat 10 kişi gidin siz mütevatir değilsiniz 100 kişi gidin yoksa hücret olmaz böyle bir ayrım yapmamıştır hepsini yollamıştır bunu aynen ekstra bir süs olarak kullanabilirsin ama asıl olan bunlar değildir asıl olan böyle bir taksimatın zaten olmamasıdır peki nedir bu meselenin aslı nedir meselenin hakikati Nes nedir meselenin doğrusu bu mütevatir ve ahatta bakın şimdi kardeşler meselenin bir de hakikat boyutu var şimdi bakın biz baktığımızda Şeyhül İslam İbni Teymiye, yeryüzünün gelmiş geçmiş kendi dönemiyle birlikte bu döneme kadar en büyük alimlerinden bir tanesidir. En büyük muhakkiklerdendir ve selef nefesi vardır kendisinde. Müteakdim nefesi terk etmemiştir hiçbir zaman. İbni Teymiye Rahim baktığımızda mü müteahirin yüklediği anlamda mütevatir ve ahadı şiddetli bir şekilde reddetmiştir. Ama kendisine gidemiştir. Mütevatir ve ahad e, ıslahını bazen kendisi kullanmıştır. Aynı şekilde hakikat nef nefyetmiştir. Ama bir bakıyorsun bazen kullanmıştır. Bazen usulü din ve furuu'd-dini nefyetmiştir. Bir bazen bazen bakıyorsun kullanmıştır. Neden? Çünkü Şeyhülislam bunların içerisine doldur, içerisine yüklenen anlamları doğru bir şekilde yüklemiştir. Yani içerisini doğru bir şekilde doldurmuştur. O yüzden bu türlü taksimatların içerisi şer'i e, hakikatler üzerine doldurulursa e, ıslahta problem yoktur. Mütevatir diyebilirsin, ahad diyebilirsin. Önemli olan bunların içerisinin şer'i anlamlarla, doğru anlamlarla doldurulması. Ama bizim içerimize yüklenilen, yani bizim içerimize içimize girmiş olan taksimat, bidat elinin kelam ehlinin yüklediği anlamla girmiştir. Yoksa ıstılah da problem yok. Bir, bazı rivayetleri ayırabilirsin. Müteşabi şey e, mütevatir ahad diye veya usul din furuu'd din diye. E, tabii ki biz dinin hepsini aynı mesabede diyemeyeceğiz. Hepsin bütün konuları aynı mesabede değil bir cihtten. O yüzden dini usul, furu diye ayırabilirsin bu anlamda. Aleyhissalatü vesselam bile ne diyor? Ee, e, i̇man yetmiş küsur şubedir. Bak hepsini aynı derecede tutmuyor. Bu anlamda dini usul ve furu olarak ayırabilirsin. Ama bidat elinin yüklediği anlamla usul ve furu bizim içimize girmiştir böyle bir taksiba. Aynı şekilde bidat elinin yüklediği anlamla hakikat mecaz bizim içimize girmiştir. Aynı şekilde bidat elinin yüklediği anlamla e, mütevatir vahat bizim içimize girmiştir. Bakın kardeşler meselenin hakikati şudur. Meselenin hakikatine... Şöyle giriş yapayım. Ahad haberlerin akidede de hüccet olmadığını söyleyenlerin kendi söylemlerinde illeti nedir? Az önce çok kısa buna değindim ama biraz daha tavsilatlı. Bakın ahad haberlerin akidede hüccet olmadığını söyleyenlerin kendi söylemlerinde illeti nedir? Yani bunlar ahad hadisin akidede hüccet olmadığını söylerken gerekçeleri nedir? Neyi gerekçe olarak gösteriyorlar? Nedir asıl sebebi? Bakın şudur sadece şuna dayanır. Diyorlar ki ahad haber zan ifade eder. İlim ifade etmez. Neden? Çünkü bu haberleri bize getiren kimlerdir? Beşerdir. Tek tek kimselerdir. Dolayısıyla beşer de masum değildir. Hata edebilir. Dolayısıyla bu beşerin getirdikleri haberlerde kesinlik ifade etmez. İlim ifade etmez. Zan ifade eder. İşte bu insanların, bu avilerin getirdikleri haberlerde hata etme ihtimali, hata etmeleri ihtimalli olduğu için bu haberler bizim için zan ifade eder. Akide de zan üzere bina edilmez. Yani akide zan ile sabit olmaz. Akide de zanla amel edilmez. Akide kesinliği gerektirir diyorlar zan ifade eden haberlerle akide sabit olmayacağına göre bizim için ahat haberler, zan ifade ettiği için hüccet olmaz. Şimdi baktığımızda kardeşler kısmen bazı haklı söylemler yok mu? Bu cümleler içerisinde el cevap var. Neden var? Haklı noktalar neresi? Şudur kardeşler. Bunları bu rivayetleri bizi getirenler insandırlar, beşerdirler, hata edebilirler. Burası doğru bir gerçektir. Ne diyor rivayet? Ahmet atıyorum. Ahmet Ali'den aldı. Ali Hasan'dan aldı. Hasan da Ebu Hureyre'den aldı. Ahmet bir beşerdir, hata edebilir. Ali beşerdir, hata edebilir. Rivayetinde yanılabilir. Sika da olsa, güvenilir de olsa hata edebilir. Mesela yan, e, yanılabilir veya nefsine uyup bir şeyler sokuşturabilir ve onun üzerine ölebilir. Düşünün mesela sahabelerden bile, rivayet sokuşturma anlamında söylemiyorum, sahabelerden bile dini bazı uslarda nefsine uyup hata edenler mıdır? Mesela Hatib ibn Ebi Belta gibi. Yani, yani dolayısıyla bir insan nefsine uyup bir hata edebilir. Bu hatası ya Hatib ibn Ebi Belta yaptığı türden bir hata olabilir. Veya işte e, yalan bir şey sokuşturma yapabilir. E, e, yalan hadisler sokuşturmayla olabilir. Birçok vecihle olabilir. Yani insanlar hata yapar. Bak, bu sahabe bile hata, sahabelerden bile yani mesela muhaddisler bazı rivayetlerde bazılarının yanıldığını söylememişler midir? Söylemiştir. Mesela bakıyorsun muhakkik alimleri i̇bn Teymiye gibi hadisin senedi sahiptir diyor. Ama anlam olarak kabul etmek mümkün değil. Bakın metin illeti yapıyor burada. Mesela Ayşar radıyallahu anh'a bazı sahabelerin rivayetlerinde yanıldığını söylüyor. Diyor ki şu sahabe şöyle demiştir reddediyor rivayeti. Hani sikaydı güvenilirdi nasıl reddeder bu sahabe? Şimdi burada bakın size soruyorum. Burada Ayşar radıyallahu anh'ın onun getirdiği haberin yalan olmasını mı kastediyor? Soruyorum dikkat edin. Yoksa o rivayetinde yanıldığını mı? Yanıldığını. O zaman demek ki mesele hadis ilmiyle alakalı değil bunların anlattığı. O yüzden Ayşe radiyallahu anh dediğimiz gibi yani sahabelerin yanıldığını söylemiştir. Düşün kaldı ki diğer raviler. Sahabeden sonra gelen diğer raviler. Tabi'in talebeleri. De bunlar sahabeler dediğimiz gibi. Kaldı ki raviler. Yine Bukhari, Müslim. Bunlar beşerdir. Bunlar hata edebilir. E Bukhari hadislerini sahih şartlar üzerine olsun. Şahih şartlar üzerine kursa ne olacak ki? Hata edebilir, şartında hata eder. Bir şartı yerine oturtamamış olabilir. İki ravi karşılaştı zannediyordur, karşılaşmadı olabilir. Hata etmiş olur, masum değildir. İşte bu illetler nedeniyle ne deriz biz? Hadisler aslen bizim için zan ifade ederler. Ancak bazı karineler nedeniyle ilim ifade edebilir. Aslı itibariyle bir cihetten hadisler bizim için zan ifade ederler kardeşler. Ba ancak bazen bazı kalineler nedeniyle ilim ifade edebilir. Mesela Bukhari ve Müslim hadislerinin hepsi genel alanında tek başına ilim ifade eder. Zam değil. Hadisler aslen zan ifade eder ama mesele Bukhari Müslim'e döndüğünde ilim ifade eder. Neden? Çünkü ümmet bu hadislerin sabit olduğunda icma etmiştir. Kimse olayın bu tarafına bakmıyor. Diyor ki ya mütevatir ahad. Ya mütevatir nedir ki ya? Sizin dediğiniz mütevatir 10 kişi 100 kişi biz 1000 kişi. Biz ümmetin icmasından bahsediyoruz. Ümmet hadislerin sabit olduğu da icma etmiştir. Bakın bunların cehaletini görüyor musunuz? Mütevatir diye ayıranlar bidat ehlini söylüyorum. Bidat ehli cihetinden mütevatir diye ayıranlar ne demişlerdir? Ya yalan üzerine birleşmeleri mümkün değil bu insanların. E, o yüzden biz mütevatiri kabul ederiz diyorlar. E icma var ondan önce. E, i̇cma daha da büyük bir şey. Sayı olarak da al mesela ele. Ümmet Bukhari Müslüm'de icma etmiştir tek tek ilim ifade ettiğini. Ne yapacağız şimdi? İcma nedir bizim için? El-cevap icma bizim için kat'i hüccettir. Ümmet icma etmiştir Bukhari Müslüm'e dair bu kadar basit. Dolayısıyla Bukhari müslim hadisleri bizim için zan değil ilim ifade eder. Mesela bakın dikkat edin. Şuraya dikkat edin kardeşler. Biz ne dedik? Dedik ki bu haberleri bize getirenler insandırlar, beşer ve hata edebilirler. Ahmet Beşer'dir hata edebilir, Ali Beşer'dir hata edebilir, rivayetinde yanılabilir, SİKA'da olsa, güvenilir de olsa hata edebilir. Ama mesela büyük bir topluğun yaralan üzerine birleşmeleri mümkün müdür? Mümkün değildir değil mi? Mesela ben size soru soruyorum. Bakın bana şunu da cevap verin. Fatih Sultan Mehmet diye birisi gelmiş midir? Evet. Delil ispatla. Delil. Ben reddediyorum. Bak kesinlikle ispatlayamazsın, reddediyorum ben. Hayır hayır bu yolla değil başka bir yolla ispatla bana resim olsun sallamışlardır birileri. İspatlayan delil değil ki benim için. O, o o yol dışında geleceksin diyorum. Mümkün değil. Yani şöyle resmi var biri sallamış resim. Belgeler var. Belge ne? Bana ne belgeden yani? Kur'an mı? Sünnet mi? Bana ne belge? Sallamıştır biri belge. Ne bileyim ben sayimi değil mi belge? Ama yeryüzündeki tüm insanlara deli derler böyle bir insanın geldiğin varlığını inkar eden. Çünkü yalan üzere birleşmeleri mümkün olmayan bir toplulukla gelmiştir. Bu, bu anlamıyla doğru. Evet mesela şimdi Fatih Sultan Mehmet diye birisi yaşamış mıdır? ne resmi var olmaz. Ya birebirisi uydurup çizmişse belgeler var uydurulmuşsa bir sürü insan söylüyor. Ya hepsi yalan söylemişse bu insanların. Böyle işte burası mümkün değil. Aban bile bu şekilde yaklaşılmasına şaşırır bir insan böyle yaklaşırsa. Dolayısıyla peki icma nedir? İcma kaç kişi? Düşünün bir dönem geliyor ve muhalif bilinmiyor. Niye böyle bakmıyoruz olaya? İşte ümmet bu hadisleri kabul görmüş, ilim, ilim olarak kabul görmüş Bukhari Müslüm hadislerini. Genel anlamda Bukhari müslimin sahilinde o ilmin ehli icma etmiştir. İşte bu bizim için en büyük hüccettir. Bu varken biz hala gidiyoruz diyoruz ki ilim mi ifade eder etmez mi mütevatir ahad bilmem. Yani ne kadar büyük asılları unutmuşuz geri planda kalmış. Ahad ve mütevatir taksimat, taksimatını kabul eden selefi gayri selefi usulcülere göre bakın şimdi kardeşler şuraya dikkat edin bu önemli bir nokta. Selefi ve gayri selefi usulcülere göre açın bunların usul kitaplarına baktığımızda. Bunlara göre ic, icma hüccet midir? Hüccettir. Ya aç mesela bir mustasfayı. Gazali'nin, al Ebu Maalil Cüveynin, al Mahsulü Razi'nin vesaire. Ne bilmiyorum. bak. Bunların ic aralarındaki icmasıyla da icma hüccet midir? İcma hüccettir. Evet. Peki ümmet genel anlamda Bukhari ve Müslümin hadislerinin sayı olduğunda icma etmiş midir? Evet. Etmiştir. O zaman bütün ümmet bu hadislerin sayı olduğunda icma etmiştir. Hepsine göre icma nedir? Hüccettir. O zaman tartışma boş. İlim ifade eder mi etmez mi boş anladın mı bakın başka bir vecihten size tekrarlayayım ahad haberle amel etmedeki sıkıntı nedir bunların elinde kardeşler zan ifade, zan ifade etmesi çünkü Rabbi beşerdir hata edebilir dedik zan üzere akide bina edilir mi diyorlar edilmez o zaman ahad haberle akide hüccet edilmez asıl problem sıkıntı bu peki ümmet sahi olduğunda bu rivayetlerin kabur gördüğünde icma etmiştir icma bunların kitaplarında hüccet midir hüccettir o zaman tartışma boş. İcma sizin için mütevatir gibi 10, 100, de değil. Bir dönem gelmiş ve muhalif bilinmiyor ve o mu bilinmeyen muhalifler müştehit insanlar. İcma budur. O yüzden biz ne biz o yüzden biz ne deriz kardeşler? Deriz ki ümmet tarafından bakın kayda şudur. Ümmet tarafından kabul ile karşılanan tüm hadisler bizim için hüccettir ümmet tarafından kabul ile karşılanan tüm hadisler bizim için hüccettir. Genel anlamıyla Buhari ve Müslim hadisleri bizim için ilim ifade eder. Buhari ve Müslim hadisleri eee dışındakiler ise bizim için asıl itibariyle haddi zatında zan ifade eder. Bakın tekrarlıyorum. Buhari Müslim hadisleri bizim için ilim ifade eder. Neden ilim ifade eder? Ümmet, bu, bu hadislerin sayı olduğunda ne yapmıştır? İcma etmiştir. Bukhari ve Müslim dışındaki, Bukhari ve Müslim dışındaki hadisler ise hadis altında bizim için sana ifade eder. Ancak karinelerin desteklediği hadisler, yani Bukhari Müslim dışındaki karinelerin desteklediği bazı hadisler hariç, o hadisler de bizim için ne ifade eder? İlim ifade eder. Karinelerin desteklediği Bukhari Müslüman dışındaki hadisler de bizim için ne, bizim için ne ifade eder? İlim ifade eder. Yani mesela düşünün işte Mehdi hadisi gibi. Yani neyse yani. Karinelerle birlikte Bukhari Müslüman dışındakiler de ilim ifade eder. Mesela ne, mesela nedir bu karinelerden bir tanesi? Öyle hadisler düşünün şunun ki birçok hadis vardır Bukhari Müslüman dışında ama ümmet sahilinde icma etmiştir. Sahiliğini kabul ile karşılamıştır o rivayetleri. İşte Bukhari Müslim dışında olmalarına rağmen onlar da ne ifade eder bizim için? ilim ifade eder. Şimdi işgal zannedilen bir şey geliyor ak akla. Ne diyorlar? Diğerleri zan ise biz zanla muamele ediyoruz diyorlar bu sefer. Şimdi biz neyi hallettik? Ne anlattık şu ana kadar? Dedi ki Bukhari Müslim hadisleri bizim için ilim ifade eder. Doğru mu? Ne dedik? Bukhari Müslim dışındaki rivayetler de Bizim için de asıl itibariyle zan eder ama öyle rivayetler vardır. Karinelerin desteklemesiyle onlar da Bukhari müslim hadisleri gibi ne yapar? ilim ifade eder. Mesela birçok kaline vardır. Onları şimdi saymayayım o kadar girmeyelim. Ama bu karinelerden bir tanesi o hadisin mesela ümmet tarafından kavuyla karşılanmasıdır mesela. Ha geriye bir şöyle bir işgal gelebilir akla. Peki o zaman geri kalan hadisler say hadisler var. Sahih dediğimiz işte senin de sahih dediğimiz şu bu dediğimiz hadisler. Zan ise biz zanla muamele ediyoruz. Deriz ki bu ifade ve bu düşünce mücmeldir. İçinin doldurulması gerekir. Biz bunun içerisini selefi mantıkla, şer'i mantıkla doldur, doldururuz ve bizim için hiçbir problem yoktur. Selef bunun içerisini şer'i bir mantıkla, selefi bir mantıkla doldurmuştur zaten. Bakın kardeşler deriz ki biz Allah'ın bize emrettiği şeyle mükellef kılınmışızdır. Gerisi bizi ilgilendirmez. Ne demiştir Allah? Allah ve Resulüne itaat edin Yani diğer bir isimle Kur'an ve Sünnet Hüccettir Demiştir Bazı haberler haddi zatında zan ifade etse de Bakın dikkat edin Allah Azze ve Celle bunlarla amel etmemizi farz kılmış mıdır evet. Hadislerle amel etmemizi farz kılmış mıdır bize evet. O zaman Haddi zatında zan ifade etmesi Hiçbir işgal doğurmaz Çünkü Allah Azze ve Celle Bize bir şeyle mükellef kılmıştır bizi Bizi gerisi ilgilendirmez O da nedir Allah ve Resulüne itaat edin demiştir. Yani Kur'an ve Sünnet hüccettir. Bazı haberler haddi zatında zan ifade etse de Allah Azze ve Celle bunlarla amel etmemizi bize farz kılmıştır. Ve ne demiştir? Fasık size haber getirdiğinde doğruluğunu araştırın. Yani diğer bir tabirle sikanın haberini almanız lazım diyor Allah. Bu sika kimsenin hata etme ihtimali olsa da bize yüklenilen din tarafından nedir? Bu sikanın getirdiğini alıp amel etmektir. Hata etme ihtimali olsa da diğer bir tabirle zan da ifade etse biz buraya bakmayız. Biz bize yüklenilen, bize hitap edilen anlama bakarız. Bu sika kimsenin hata ihtimali olsa da sonradan nefsini oyu bir meselede yalan söylemiş olsa da bizi ilgilendiren hitabı uymaktır. Nedir hitap? Sikanın haberini alın ve amel edin. Din tarafından bize gelen hitap budur. Biz, bir, biz bu hitaba uyarız ve gerisi bizi ilgilendirmez. Din bize bu hitabın gereğini yüklemiştir. Gücümüzün dışındakileri bize yüklememiştir. Mesela namazda Namazda zannı galip olarak biz üçüncü rekattasın ama e, üç, diyelim ki zannı galip olarak üçüncü rekattasın. Ama şüphe arız oldu dördüncü rekat olabilir mi diye şüphe arız oldu. Doğru mu? Ne yapacağız? Zannı galiple amel edeceğiz. Doğru mu? He? Üç mü dört mü şaşırdık. Üçüncü rekatta zannı galip üç diyoruz ama bir şüphe arız oldu. Ya acaba dördüncü rekat olabilir mi? Ne yapacağız biz? Din bize ne yüklemiş? zannı galiple amel edip üçüncü rekattayız olarak kabul etmemizi üçüncü rekatta olarak kabul etmemizi yüklemiş. Doğru mu? Bak zannı amel ettik. Din bize zannı amel ettirdi. O yüzden sizin sözleriniz mücmer zandan ne kastediyorsunuz? Halbuki gerçekten de dördüncü rekat olma ihtimali var mıydı kardeşler? Vardı. Ama olsun. Allah bize ne yüklemiştir? Sen burada zannı galibinle amel edeceksin. Biz ilgilendiren budur. Yine bakın mesela zina edene kaç şahit getireceğiz kardeşler? Dört şahit getireceğiz. Siko olacak bu şahitler. Siko olanlar yanılabilir mi bu dört şahit? Mümkün müdür? Yeryüzünde bir tane aklı selim insan var mıdır? Yok kesinlikle bunlar masumdur, hata etmez. E bak Allah diyor dört şahit getireceksin. Siko oldukları halde yanılabilirler bunlar. Hata edebilirler. nefslerine uyup menfaatten dolayı yalan söyleyebilirler. Mümkündür. Ama olsun Allah azze ve celle amel edeceksin demiş. ...kabul edeceksin demiş. Burada zannı galip üzere amel var. Hatta düşünün adam zina suçuyla öldürülecek. Buna rağmen e, zannı galiple adam öldürüyoruz. Belki de hata etmişiz. Bak, adam bile öldürtüyor bizi Allah zannı galiple. Hatta bırak adam öldürtmeyi Allah azze ve celle ecir veriyor hakime hata etse. Öldürüyor bir Müslümanın kanını alıyor... Masum bir Müslümanın zina etmemiş ama zanna galip Allah'ın dediğini yerine yapmış dört şahit. Muvaffak olamamış şahit de, şahitler de hakim de Allah ona ecir bile veriyor. Bizi ilgilendiren budur. O yüzden hadis inkarcılarının burada bile kendiliğine çelişen noktaları var. Dört şahit getiriyor. Adam diyor ki nereden bileceğiz Ahmet Mehmet'i? E nereden bileceğiz biz dört şahitin yalan atıp atmadığını? E Kur'an'da bu. Hadi sünnet de değil. E bizi ilgilendiren Allah'ın bize yüklediği şeydir. Ha Bu cihetle baksan dinin hepsi kesinlik ifadeler O ayrı bir boyut. Ama bazı rivayetler vardır. Haddi zatında bizim için zan ifade eder. Hiç önemli değil. Zanla amel mi ediyorsunuz? Öyle binlerce şey getiririm dinde bu şekilde. Bir sürü olay var. Zanlı galip üzere amel edilir. Zanla. Bakıyorsa yani bizim bir de benim şaşırdığım bizim selefi kardeşlerin tuhaf ifadeleri. Getiriyorlar şey ayetlerini mesela devamlı tartışmalarda e, ya onlar zandan başka bir şey uymazlar ondan. Yani ümmette hiç kimse buradaki zanlı, zanlı galip olarak oradaki zandan kasıt şeyhin altı ve e, kısımlarıdır. Yoksa zanlı galip değildir. Yani biz baktığımız zaman biz nice e, şeyler, e, Aleyhisselatu vesselamın sünnetli olan rivayetler yok mu? Bir adam tanınmadığı zaman ehli kıbre getirilir. Tecrübe ehli getirir, adamın eline ayağına bakar, bu onun annesidir, bu onun babasıdır, bu bunun evladındandır der. Bunlar hep zannı galip. Bak belki bir çocuk yanlış bir babaya nispet edilecek. O yüzden kardeşler, Şeyhul İslam'ın e, her meselede olduğu gibi bu meselelerde de subhanallah nefesi çok derindir, muhakkiktir. Yani mütekaddinlerin nefesine sahiptir Allah Mutlaka Şeyhul İslam'ı bu konularda okuyun, sözlerine önem verin, anlamaya çalışın. Şeyhül İslam'ın dediği gibi, yani bu tip taksimatları biz mücerret olarak bir ıslah anlamında ele alıp da içini sayı anlamla doldurduğunda bir problem yok. mütevâtir dersin, ahat dersin. O yüzden senin mütevatirden kastın, ümmetin kabul ettiği her şey bizim için mütevatirse hiçbir problem yok orada. Ama senin işte yok böyle bir sayı belirleyeceksin, yok böyle bir ayrıma gideceksin. Ondan sonra bu akide de hüccettir ee, işte İşte yollamıştı. yollamıştır. Bunlar böyle değildir. İlim bu veci üzerine değildir. Bakın o yüzden e, mesele, Şeyhul İslam, mesele Şeyhul İslam mütevatiri bunların yüklediği anlamla inkar etmiş ama kendi bazen kullanmıştır ve mütevatirdir demiştir. Keza mecaz lafzını kullanmıştır. Hakikat ve mecazı inkar ettiği halde. Bazen demiştir bu, bu mesele mecazdır. Ama mecazı başka sözlerin de zaten içini doldurmuş kastı belli. Mecazdan kastı onun lügatta caiz olan şey anlamındadır. Bazen usul ve furu diye kullanmıştır bunu. Ama kastı bugünkü yüklenilen mütahhir anlamla değil. Ya bugün bizim birçok e, kardeş ne diyor? Dinin usul zahir meselelerinde cahilet özür kafi e, e, meselelerinde cahilet özür değil. İşte bunlar zahir ve kafi meselelerini Kerem Eğli tarafından yüklediği anlamla bugün kabul etmişlerdir. Aynı bu mütevâti gibi farkında değiller. Bakın mesela mütevâtir ahada bakın Şeyhül İslam'ın size bir sözünü birebir nakledeyim. Arapçası ile birlikte ne kadar müthiş ve mükemmel ve tahkiki sözlerle ibaret arkadaşlar. Çok uzun değildir. Bakın aynen şu ifadeleri kullanıyor. Bu emel mütevâtiru. Fe's-savabu'l-lezî alayhil Bakın bunlar çok rabbani sözlerdir. Bunlara dikkat edin. Mütevâtire gelince bu konuda cumhurun kabul ettiği görüş şudur. Ennel mütevâtir leysalehu adadun mahsur. Mütevâtirin bedeli sınırlı bir sayısı yoktur. Bel bilakis iza hasal ilmu an ihbar al muhbirina kan al khabar mutawatir anksine haber verenlerin haberlerinden ilim hasıl olursa o haber mutawatirdir ve kezalike allazi alayhi al-jumhur an al ilim yahtelif bi ihtilaf hal al muhbirina bihi yine cumhurun kabul ettiği görüş şudur ki ilim haber verenlerin durumuna göre değişiklik gösterir bak hani ben size ne dedim dedim ki bazen Eee Buhari Müslim dışındaki bir hadis de karineden dolayı e, ilim ifade eder. Bu karinelerden bir tanesi ne demiştim mesela? Bu karinelerden bir tanesi demiştim ki ümmetin onun ile karşılamıştır. Bak karineler bir bir karine bir karine söylüyor mesela Şeyhülislam. Bir karine daha söylüyor. Nedir o? Haber verenlerin durumuna göre değişiklik kazanır. Yani düşünün. Bazen haber verenler azdır ama öyle insanlardır ki Mesela işte nedir? Ebu Bekir Ömer Osman. Aynı şeyi söylemiştir. Düşünün. Bunlara göre nedir biliyor musunuz? Hüccet değil ha. E neden? Çünkü sayı onla başlıyor mesela. Görüyor musunuz? Ama haber verenlerin şey, şey, şey, şey, şeyini, imameti, büyüklüğü o kadar değerlidir ki. Bazen il, bu karine mesela ilim olmasını gerektirir. Bunların ilim ifade etmesini gerektirir. Yani demek ki bazen nasıl ilim ifade ediyormuş? Ümmetin kabulüyle karşılaş, karşılamasıyla. Bazen haber verenlerin o haberleri bize getirenlerin durumları itibara alınarak. O yüzden devam ediyor diyor ki bakın ferubbe adadun qalilun efade haberuhum el ilme bima yujibu sidqahum nice as sayıdaki kişi vardır ki doğru sözlülükleri dolayısıyla haberleri ilim ifade eder. Nice as sayıdaki kişi vardır ki Doğru sözlülükleri dolayısıyla haberleri ilim ifade eder. وادعافهم لا يفيد خبرهم العلمه Sayıca onlardan fazla. Bakın onlardan fazla. Niceleri de vardır ki haberleri ilim ifade etmez. Ondan sonra diyor ki: "Welihaza kana's sahihu en haber el vahidi kad yufidu al-ilme izahtafete bihi qara'inu tufidu al-ilme." O nedenle doğru olan şudur ki Haberi vahid, beraberinde ilim ifade eden karineler bulunduğu zaman ilim ifade edebilir. Bakın, ilim ifade eden karineler, beraberinde ilim ifade eden karineler bulunduğu zaman ilim ifade eder. Ve alâ hâda, fekesîrun min mutûnus sahih. Şimdi bu söze dikkat edin kardeşler. Bu sözleri de çok e, şahit noktalarından bir tanesidir önemli olarak. Wa alâ hâda. Fekasîrun min mutûnissahîhîne mutevâtirul lafzi inde ehlin ilmi bilhadîs. Hani biz az önce mütevâtir lafzan mütevâtir arıyorduk değil mi kardeşler? Bir tane bulduk değil mi? Bakın İbn İbnü Teymiyye rahimeullah Buharî'de aklında olan 5 7563 hadis var. Müslim'de daha az. Bakın ne diyor şimdi İbn Teymiyye? Ve alâ hâze. Fekasîrun min mutûnissahîhîne mutevatir lafsi ininde in ehlin el hadis Buna göre buhari ve Müslimin metinlerinin çoğu hadis ehline göre lafzen mütevatirdir bu velem yarif hayır ennehu Bu da çok müthiş bir laf Bu da çok ilginç bir laftır her ne kadar onlardan başkaları bunu bilmese de bu böyledir diyor Onlardan dediği hadis ehlinden başkaları. Bunu bilmese de bu böyledir. Tekaddimi kast ediyor. Hakik hadis ehlini kast ediyor. Bakın diyor ki buna göre Bukhari ve Müslüm'ün metinlerinin çoğu hadis ehline göre lafsan mütevatirdir. Her, o yüzden neden lafsan mütevatirdir diyor. Çünkü biliyorsunuz Bukhari ve Müslüm'ün çoğu diyor. Neden? Çünkü bazı lafızlar etrafında ne yapmıştır? Lafız olarak ihtilaf edilmiştir. Şu lafız sahih mi değil mi? O yüzden hani hep genel olarak ifadesini de zaten kullanmıştım lafızlarımda. Aynen bakın ne diyor. Buna göre Buhari ve Müslim'in metinlerinin çoğu hadis ehline göre lafzen metevatirdir. Her ne kadar onlardan başkaları hadis ehlinden ya onlardan başkaları yani hadis elinden başkaları bunu bilmese de bu böyledir diyor. Sonra devam ediyor diyor ki bakın dikkat edin. Wa hadha kana ekseru'l mutuni ekseru'l mutuni's sahihaini mimma ya'lemu hadisi ilmen kat'iyen enne'nabevi sallallahu aleyhi ve qalehu. Bu sebepledir ki Hadis alimleri, Bukhari ve Müslim'in metinlerinin büyük çoğunluğunu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin söylemiş olduğunu kesin olarak bilirler. ''Çâraten li ve çâraten li el ümmeti lehu bil Bunu da kimi zaman o hadislerin onlara göre mütevatir olmasından, kimi zaman da ümmetin onları kabulle karşılamasından bilirler. Ve haberü'l-vahidü'l-mutalaqa bil-kabul yûcibu 'al-ilme 'inda cemhûru'l-ulemâ'i min eshâbi Ebî Hanîfe ve Mâlik ve Şâfiî ve e. Kabulle karşılanan haberi i de. Bakın kabulle karşılanan haber-i vâhidine kaydı koyuyor. Kabulle karşılanan haber-i vahid de Ebu Hanife, Malik, Şafi ve Ahmet'in tabilerinden oluşan cumhur ulemaya göre ilim ifade eder. Neden? Çünkü biliyorsunuz sonradan gelenler Kerem, saflarına katılanlar oldu çoğu. Sonra devam ediyor. "Ve huva kavlu ekseri ashabı'l-eşhar eş'ariyye kel-İsfirayni ve İbn Diyor ki El-İsfirayni el ve İbn Fevrek gibi eş'ari tabilerinden çoğu da bu görüştedir. O yüzden baktığınız zaman bazı muhakkikler de aynen bu şey bazı kelam ehlinden olmalarına rağmen insafa gelip bu görüşleri tercih edenler olmuştur. Kelam ehlinden ol oldukları halde işte Eş'ariyye ve İbn Fevrek gibi eşhabi e eş-şari'a sonra e diyor ki fe innehu ve in kana fi nafsihi la bakın burası da çok önemli lakin لَمَّا iqtarana بِهِ icma ehli ilmi bil hadis ala talaqihi bi't-tasdik kan bi Özellikle bu cümlenin altını baştan sona çizdim öneminden dolayı. Bakın diyor ki çünkü haber vahid her ne kadar haddi zatında sadece zan ifade etse de hadis ehli onu tasdikle karşılaş, karşılama konusunda icma ettikleri zaman bu fıkıh ehlinin zahir nasa veya kıyasa ya da haber vahide dayanarak bir hüküm üzerine icma etmelerine benzer ki böyle bir hüküm cumhura göre kat'i olur. Bakın İbn-i Teymiye ne diyor? Düşünün ki fıkıh fıkıhta kimin icması mutebertdir? Fıkıh ehlinin doğru mu? Hadiste hadis ehlinin, Arap dilinde Arap dil ehlinin vesaire. Şimdi bakın İbn-i Teymiye diyor ki fıkıh ehlinin zahir nas'a dayanan yani zahir bir nas'a dayanarak icma ettiği bir görüş veya kıyasa dayanarak icma ettiği bir görüş yani kıyastan delillendirerek veya haberi vahide dayanarak kabul ettiği bir hüküm üzerinde icma etmelerine benzer ki diyor bu da kat'i bir hüccet olur. Yani ne diyor? Hadis ehli şey nasıl ki fıkıh ehli bir delile dayanarak bu delil diyor ister zahir nas'a dayansın ister kıyasa dayansın ister haberi vahide dayansın fark etmez. Sonuç olarak icma et, ettilerse Fıkıh ehli bir konuda. Nasıl ki bu icma kat'i ise diyor, kat'i hüküm kazanıyorsa, kat'i delil oluyorsa, aynı şekilde haberi vahid de diyor, kendi zatında zan ifade etse de, hadis ehli onu takstikle karşılaşma konusunda icma etmişlerse, bu da aynı şekilde o fıkıh meselesinde fukahaların icması gibi kat'i hüccet kazanır diyor. Anladık mı burayı? Bu çok önemli bir cümledir bakın kardeşler. Şimdi burada zaten birçok şey anlıyoruz da, yani fıkıh ehlinin nasla, kıyasla e, istilal ettiklerini vesaire bir sürü şey anlıyoruz da icmanın kat-ı hüccet olduğunu. Bir de bakın şunu anlıyoruz. Şimdi bakın İbnü Teymiye fıkıh usulüne giriş eserinde de bunu söyler kardeşler. Der ki hadis meselesinde asıl olan hadis ehlinin icmasıdır. Fıkıh meselesinde fıkıh ehlinin icmasıdır. Tefsirde de tefsir ehlinin icmasıdır. Bu da asıl. Şimdi bakın öncelikle tüm ümmet tarafından maruf olan bir şeyi getiriyor. Dikkat edin bu cümlesine. Herkesin kabul ettiği bir şey getiriyor, oradan onların kapılarını kapatıyor. Diyor ki, şimdi tüm ümmete göre fıkıh ehlinin bir delile dayanarak veya kıyasa dayanarak veya haberi vahide dayanarak gibi teminine söyledi. Bir hüküm üzerine icma etmişlerse, bu icma nasıl kat'i hüccetse, kat'ilik kazanıyorsa, kat'i ilim ifade ediyorsa, kat'i oluyorsa, aynı şekilde diyor ki, haberi vahid de her ne kadar hadli zatında zan ifade etse de, Hadis ehli onu tasdikle karşılama konusunda icma ettikleri zaman bu da aynı şekilde kat'i olur diyor. Sonra devamen diyor ki وَاِنْ icma بِدُونِ الْاِجْمَاءِ لَيْسَ بِقَطْئِينَ Her ne kadar icma olmaksızın kat'i olmasa da an hani dedik ya e, e, hadisler hadis altında ne ifade eder? Zan ifade eder dedik ya. Diyor ki işte o. Her ne kadar icma olmaksızın kat'i olmasa bile yani icmadan sonra artık kat iyidir diyor. Çünkü dedik bu naslar rivayetler haddi zatında zan ifade eder bizim için. Çünkü masum değil. Bizim biliyorsunuz Ebu Said ve bunların benzeri mantıkları yani öyle bir batıl ve bu noktada daralete düşmüşler ki Subhanallah ne söylediklerini bilmiyorlar. Bakıyorsun ümmetin icmasını ayaklar altına alıyorlar yerle bir ediyorlar. Hatta bunlardan bir tanesi var Kur'an ümmesi. Aynen şu sözünü duydum. Kendi kulaklarımla, ya bunlar masum mu hata edemez mi, nereden bileceğiz doğru edip etmediklerini. Gidiyor adam farkına varmadan Bukhari'nin kendisine e, şey vermiş, masumluk vermiş. Ahmet Hasan'dan, Hasan Ahmet'ten, Ahmet Ali'den diyor bunların kendisine tek tek masumluk vermiş. Farkında değil bu adamlar. Görüyor musunuz cehaletlerini? Biz Bukhari masum olduğu için Bukhari'nin tüm hadisleri ilim ifade eder demedik. Ümmet kabulle karşılaştığı için, karşıladığı için, ümmetin icması masum olduğu için biz Bukhari Müslim'in bütün hadisleri e, e, ilim ifade eder dedik. O yüzden diğer Bukhari Müslüm dışındaki icma etmedikleri o hadisler e, de icma etmedikleri için bizim için zan ifade eder dedik. Zaten o yüzden birisini sahih dediğinde birisini sahih diyor, birisini zayıf dediğinde zayıf diyor. İctihadî meseledir. Aynı fıkıh meselesi gibi hadis meselesi icma edilmediği zaman, ihtilaf meşhur olduğu için zaman içtihadî bir meseledir. Sahihliği zayıf. O yüzden birisi bir hadis sayı gördüğü için bir şey haram demiş, birisine helal demiş. Sahabelerden başlamıştır bu. Birinin haram dediğini, birinin helal demiş. Bizim için bunlar bir genişliktir. Bizim için bunlar bir ümmetin rahmetidir. Bunlar fıkıh meselesinde sahabenin icma e, ihtilafı, selefin ihtilafı, şaş kalmadığı müddetçe fıkıh mev mevzusu olduğu müddetçe bizim için rahmettir. O yüzden eğer bu birlerin haram dediğini helal demek bu daralaysa en baştan bütün sahabelerle başlayacağız. Darara tehli olarak kabul etme. İşte bu Ebu Sayyid ve mantığının yıllarca en büyük şer olarak içimize sokuşturduğu şeylerden bir tanesidir. Bu adamların e, bu anlamda girmediği de, dalalet kalmamıştır bu söylediğim anlamda. Adamlar tüm ümmete mücele olarak tek tek e, şey mantığı vermişlerdir. Masumluk mantığı ondan sonra biz icmadan bahsettiğimiz zaman ümmetin alimlerinin sözlerini ayaklar altına alıyorlar. De şimdi temaya devam ediyor Diyor ki ve imkan ile bidunul icma elaysa biqat'iyin. Her ne kadar icma olmaksın kat'i olmasa bile icmadan sonra artık yani nedir? Kat'idir. Li'enne'l icma ma'sumun. Ma Çünkü icma hatadan mahsumdur. Li'enne'l icma ma'sumun. Fehlül ilmi bil ahkam eş-şer'iyye la yecme'un ala tahlil haram ve la tahrim Çünkü şer'i hükümlerle iştigal eden ilim ehli İlim ehli de ne bir haramın helal kılınmasında ne de bir helalin haram kılınmasında icma etmezler. Keza ehlül ilmi bil hadis la yucme'una ala't tasdiki bikazibin ve la't tasdiki Aynı şekilde hadis ehli de ne bir yalanı doğru kabul etmekte ne de bir doğruyu yalan kabul etmekte icma etmezler. Vetaratan yekunu ilmu ahadihim liqara'in tahtahf tahtafu bil ahbari tucibu lehum el-ilme. Bazen onlardan birinin haberlere eşlik eden karinelere dair bilgisi onlar için ilim ifade eder. Müthiş bir cümledir. Bazen de onlardan birinin haberlerden, yani o rivayetlerden, o zan ifade eden rivayetlerden birinin haberlere eşlik eden, bu haberlere eşlik eden karinelere dair bilgisi, bu alimlerin, bu karineler hakkında bilgisi onlar için ne ifade eder? İlim ifade eder. وَمَنْ عَلِمَا مَا عَلِمُهُ حَسَلَ لَهُ مِنَ الْاِلْمِۜ Mahasallahu Bu da son cümlesi diyor ki, onların bildiklerini bilen kimse de, onların bildiklerini bilen kimse için de, onlar için hasıl olan ilim hasıl olur. Yani o karineleri bilen herkes de, o onlar, o rivayetlerin ilim ifade ettiğini bilir. Görüyor musunuz kardeşler, Bu Rabbani sözleri? İşte bakın kardeşler. Görüyor musunuz da, görüyor musunuz nasıl da aslı olmayan bazı noktalar, nasıl da içimize girmiş ve meseleler bunlar üzerinden değerlendiriliyor. Bu sadece bir meseledir. Daha o kadar çok mesele söz konusu ki buna zaman zaman değin, değinmiyoruz değil, değiniyoruz da. O yüzden mesela birçok taksimat daha vardır ki kelem elinden değil, bizzat ehli sünnet alimlerimiz tarafından konulmuştur. Bakın, şuraya dikkat edin. Bazen de öyle taksimatlar vardır ki kelem elinden değildir asla. Bizzat ehl sünnet alimlerimiz tarafından konmuştur ve önemli taksimatlardır. Hakikate değinen taksimatlardır. Ama problem nerededir? Problem bizde. Biz o alimlerin kasıtlarını anlamadığımız için, bu Rabbani taksimatları, özel taksimatları bilmediğimiz için, birçok alimlerin bu taksimattaki kasıtlarını bilmediğimiz için hataya düşüyoruz. Bu taksimatların hakikatlerini fık etmedikleri için birçok problemlerle karşılaşıyor kardeşler. Mesela düşünün, tevhidin, rububiyet, ulûhiyet ve isim sıfat şeklinde yapılan taksimin taksimi düşünün. Bu taksimat hakikati e, üzere doğru bir şekilde anlaşılmadığı için, taksimatın del delalet ettiği anlam vecihi üzerine anlaşılmadığı için birçok hata yapılıyor. Şimdi bakın kardeşler, e, adama diyorsun ki mesela, Adam bir ölden istihasede bulundu, tamam mı? Ve bu adam İslam'ı seven, İslam'ı isteyen biri ama cahil hükmü bilmiyor. Bu adamın hükmü nedir? Diyor ki kafirdir. Neden? Cahilet bu adam için özür değil mi? Diyor ki değildir. Neden değildir? Çünkü işte şirk işlemiştir, küfür işlemiştir. Peki diyorsun, dikkat edin şimdi. Adam Kur'an mahluktur diyor. Veya işte Allah'ın uluf sıfatını inkar ediyor. Zati uluvunu inkar ediyor. Diyor ki o isim sıfat meselesidir diyor. İsim sıfatta diyor cehalet özürdür diyor. Peki şimdi kardeşler bakın. İlim sıfat ilim sıfat içerisinde ne var? İlim Allah'ın sıfatı mıdır? Kudret Allah'ın sıfatı mıdır? Ne var içinde? İlim sıfatı, kudret sıfatı. Hadi Allah hiçbir şeye gücü yetmez. Kudret sıfatı yoktur. Hani isim sıfat özürdü? Şimdi bunu sorsan yo, özür değil diyecekti. Adam nasıl Allah'ın gücü yok Allah bilmez diyor. Evet bir insan Allah'ın bir şeye gücü yetmezse derse muayyen olarak kafirdir. Ona, yo, muayyen olarak kafirdir. Evet bir sorun yok. E hani ne oldu şimdi söz? İsim sıfat özürdü hani? O yüzden cümle cümleyi kullanırken ne dediklerini bilmiyorlar zaten işte bu şer'i ıslahları fuk edememeklerinden kaynaklanıyor. O yüzden mesela bakın, o yüzden ilk döneme dönün kardeşler, ilk dönem tevhid'i kaç ayırmıştır? İkiye. İkiye. Tevhidül elmi demişlerdir, tevhidül haberi, tevhidül ilmiden neyi kastetmişlerdir? Rubiyet ve isim sıfat tevhidini bir. Tevhidül haberiden, e, tevhidül ameliden ne kastetmişlerdir? Uluhiyet. Uluhiyet tevhidini. O zaman bakın. Mutlak anlamda isim sıfatta cehalet özürdür veya özürdür değildir sonu e, sözün ne kadar da mücmel problemli bir söz. Atabiliyor muyum? Bakın eskiden isim sıfatla rububiyet birdi zaten. Yani bu sözünle e, bir yerden rububiyete söz gidiyor doğru mu? İsim sıfat özürdür de derken. Çünkü birdi zaten. Bu sefer sonra ne diyorlar? Ya diyorlar ki işte Allah'ın görmesi, kudreti, bilmesi bu diyor rububiyetten olan kısım diyor. Rububiyetten olan isim sıfatlar ayrıdır, Rububiyetle alakalı olmayan isim sıfatlar ayrıdır. Görüyor musunuz? parça yaptılar dini. Bakın işte taksimatın bir cihetten problemi nasıl da kendini gösteriyor. Görüyor musunuz? En basitinden bakın yazılan Ardül Cehil kitabı. Bu kitap e, ümmet içerisinde yer almıştır ve göklere çıkarılmıştır bu kitap. Kelam ehlinin ihdas ettiği birçok bidat olarak ortaya attığı birçok taksimatı bu kitap... İtibara alarak akide'deki bazı meseleleri yerle bir etmiştir, köküne kibrit çakmıştır. Birçok aslı olmayan taksimatları selefin görüşü olarak içimize sokmuştur ve on binlerce selefi tarafından, selefi talebi tarafından kabul görmüş durumdadır. Farkına varmadan kelam elinin yüklediği anlama düşerek usul ve furu şeklinde ikiye ayrımış. Yine akide meselelerini farklı bir dât ayırmış. Bidat Bir elinin yüklediği anlamlı, yoksa dediğimiz gibi yani usul furu sen şaray anlam yükledikten sonra problem yok. Hatta sonra kendisi bu sıkıntının farkına vararak ne demiştir biliyor musunuz? Aynı buna düşmüştür. Demiştir ki işte mesela e, usul furu ayrıdır, işte, e, zahir meseleler ayrıdır, hafif meseleler ayrıdır, zahir meseleler, cehalet, özür değil vesaire. O yüzden demiştir isim sıfat e, problemiyle karşılaşmıştır. Şimdi şimdi isim sıfat var başına bela adamın, e, ümmette bir sürü isim sıfatta hata edenler var, Kur'an makluktur diyen var. Bunların hepsini tekfir etmemiz gerekir. Adam etse ümmeti karşısında bulacak. E bu sefer probleme düşmüştüm. Ne demiştir? Demiştir isim sıfat kafi meselelerdendir. Bak görüyor musunuz? Gizli mesele yapmıştır. Yani ne hallere düştük? Yani böyle bir Rabbani mesele. Bütün ümmetin hayatını koyduğu bir mesele. Ondan sonra ilim sıfatı, görme sıfatı bu türlü problemlerle karşı karşıya gelince hemen şu kaydı koymuştur. Ama isim sıfat ama rububiyetle alakalı olan sıfatlar hariç. görüyor musun mecburen nasıl bir kayıt getirmiştir ya bakın dikkat edin bu getirdiği kayıt bile kardeşler kendi arasında büyük bir bölük pörçüktür ve mücmeldir biliyor musunuz şimdi baktığın zaman sanki şimdi bir kere hiçbir selefin yapmadığı bir taksimatı yapıyor bunlar yani bu şekliyle şimdi bak diyorsun ki bak şimdi önce zahir kafi tamam mı bunların anlattığı şekliyle böyle bir taksimat yok dinde Bunların anlattığı şekilde. İşte zahir kafiyi kullanabilirsin doğru anlam yüklediğin zaman. Şeyhülislamın kastettiği anlam. Veya muhtekal kastettiği anlam. Bak bunların kastettiği anlamla yok. Bakın bunlara bakıyorsun şimdi ne diyorlar? Dini bir kere bölmüşler. Z zahir ve kafi. bu Aslı yok. Delil olarak yok. Bunların anladığı anlamda delil yok böyle bir taksimat. Sonra ne demişler? Demişler ki bunda özür, bunda özür değil. Böyle de bir taksimat yok. Ondan sonra bakın ne demişler? diyorlar ki isim sıfatta değil ama isim sıfatta bu sefer ilim var sıfatı, görme sıfatı var, gücü yetme sıfatı var. Ne yapacağız bunları? Diyorlar ki isim sıfat içinde de rububiyetle alakalı olanlar hariç bunu da böldüler. Tamam? Yani ne yaptılar? Bölük pörçük ettiler. Bakın. Sanki kendilerince sıyrılıyorlar değil mi bundan? Yani sıyrıldılar bu kaydı getirerek. Yani isim sıfatta özür değil ama Rububiyetle alakalı olanlar hariç. Mesela nedir rubiyetle alakalı? Allah'ın görmesi, gücü yetmesi. Bunlar haric. Bunlar da özür değildir diyorlar tabii ki. Bakın bu bile kendi içerisinde mücmeldir. İşte bakın bütün bunlar şer'i ıslahları selefin nefesinden uzaklaştırmaktan kaynaklanıyor. Bakın yani bu Şahıs zannediyor ki bu kaydı getirmekle hani isim sıfattaki rububiyetle rubiyet, alakalı olanlar hariçtir kaydını getirmekle işgalden kurtulduğunu çıktığını zannediyor. Neden? Sor şimdi bu adama. Kur'an mahluktur da cehalet öz, özür müdür kardeşler? Özürdür diyorlar değil mi? İsim sıfat meselesi. Kur'an mahluktur, özürdür. Özür demesi bütün ümmeti karşısında bulacak. O kadar cehmiye, avam birçok kimseyi e, İmam Ahmet ne yapmamıştır? Tekfir etmemiştir. Bu maruftur zaten. Böyle binlerce insan vardır. Hatta e, Kur'an makluktur eşarilerin bile görüşünün dayan e, dolaylı yönden e, görüşü budur. Yer yüzünde de kalması mantıklı. Matürü kalma. Hepsini tek tek kafir görmek zorundalar. Görmüyorlar da zaten. Dolayısıyla ne diyorlar zaten? Kur'an makluktur da cehalet özürdür diyorlar. Neden? Hafif meseleler. Bak şimdi kardeşler. Hiç düşündünüz mü? Bir selefi talebe olarak bugün ne kadar öğrendiklerinizi zihninizde bir yorarak, bir yoğurarak yorarak, yoğurarak bir düşünün. Kur'an mahlukturun sözü nereye dayanıyor? Ya Kur'an mahluktur sözü nereye dayanıyor? Hani özürdür dedikleri bu mesele nereye dayanıyor? Allah'ın sıfatına. Allah'ın sıfatı. Yani ne? Allah yaratılmış oldu başka ne? Gördünüz mü? Ya. Allah'ın sıfatıdır. Sen aslında dolaylı yönden Allah mahluktur diyorsun tamam biz ne demiyoruz sıfatın kendisi direkt Allah'tır. Sıfat, sıfat zat içindir. Ama bu dolaylı yönden Allah'ın bir sıfatının makluk olduğunu söylemektir. Dolayısıyla dolaylı yönden bu Allah mahluktur demek. Yani bu sözün döndüğü yer Allah mahluktura dönüyor. Al sana rububiyetle alakalı oldu. Doğru mu? Rablik ya. Rabliyi kaldırdın sen makluktur dedin Rabb'e bir cihetten. O yüzden bakın mütekaddimin nefesi nasıl ortaya çıkıyor? Bakın, isim sıfat dedik ya buna. Kur'an makluktura. Bakın yine nasıl rububiyete döndü. O yüzden bak görüyor musunuz? Rububiyetle isim sıfatı hiç ayırmamışlardı. Mütekaddimler. O yüzden sonradan gelen, il teratib ilmiye babından sonradan gelen alimler, bazı insanlar probleme düşüyor, tevhidi veya daha iyi için bu taksimatı e, e, bu taksimatı ortaya koymuşlardır ve bir cihetten güzel de yapmışlardır. Ama problem talebelerde ve insanların fehminin kısırlığında kaynaklandığında ellerini yüzlerine bulaştırmışlardı, dini mahvetmişlerdir bu konuda. Bu, bu adamlar Allah'ın ulu meselesini, Ardur Cehlin sahibi gibi, Allah'ın ulu meselesine hafif diyecek kadar tevhidi bu meseleyi anlamaktan uzak bir insan. Yani bakın Kur'an mahluktur bile nereye döndü görüyor musunuz? Bu adam şeyle e, e, e, işgalden işkaldan çıktı sandı. Yani rububiyetle alakalı olan sıfatlar hariç. Buna çıktı sandı. E sen Kur'an Kur'an mahluk diyor, tura da diyorsun özür. Ondan sonra bak nereye dönüyor Kur'an mahluktur. O yüzden bir insan kabre secde de etse, puta secde de etse, bana yardım de etse, bana rızık da verdise bu adam cahilse aslı itibariyle cahalet özürdür. Müşrik diyemezsin bu adam. Dünya ahiret ahkamı da ayrımı da yoktur. Bu adam cahilse, kabile secde de ediyorsa, puta secde de ediyorsa... ...bu adam cahilse, bu adam cahilse, dünyada da Müslüman diye isimlendirilir. Aslı itibariyle cehaleti de özürdür. Bunun Kur'an mahlukturla ile secde etme arasında... Ciharetin özür olup olmama noktasında hiçbir fark yoktur. Allah'ın ulubuyla kabile secde etmeyi, Allah'ın ulubunu inkarıyla kabile secde etme arasında hiçbir fark yoktur. Tekfir edilip edilmeme noktasında hiçbir fark yoktur. Taksimatlar hakiki vecih üzere anlaşılmadığı için çok büyük bir problemlerle karşı karşıya kalmıştır ümmet kardeşler. Bunlara dikkat edin. Bu taksimatları bildiğiniz zaman hakiki üzerine anlayın. Yoksa birçok problemle karşılaşın. Soruyorsun arkadaşa çok bunu yaptık yani. Derslerde de denedik. Bunu insanlar da gördü. Kardeşler de gördü. de şirk tevhidin hangisindedir diyorsun. Hangi kısmındadır diyorsun. Adam diyor ki uluhiyet tevhidi. Yani bak ne kadar kasır bir anlayış. Yani baktığın zaman halbuki bu lazime olarak hepsine dair. Çünkü adam istikhase ettiği insanın duyduğunu inanıyor. Bak isim duyma isim sıfattan değil mi? Ya, bu adam istigase dilediği zaman gücü yettiğine inanıyor. Bir tasarruf sahibi olduğuna inanıyor. Bu Rubi'ye teviliğinin kendisinden değil mi? Evet. evet. Görüyor musunuz kardeşler? Yani, lazimi olarak üçünde de var şirk istigase eden de aslında. Görüyor musunuz? Yani bu bak vecih üzere anlaşılmadığı zaman nasıl da bu taksimatlardan dolayı zarar görüyor insanlar. İşte nef selef nefesiyle anlaşılmadığı için bu mesele. Bakın düşünün Ebu Said mantığını veya diğer arkadaşları yıllarca düşünün. Fıtratı anlattılar insanlara. Yıllarca ders yaptılar. Fıtratın neyini anlattılar bugüne kadar? Nasıl bir fıtrat anlayışı anlattılar? Sıkıştırdılar fıtratı rubiyet tevhidine. Halbuki sorduğun zaman fıt e yani fıtrat hangisine delalet eder? Hangisi fıtriyedir? Uluhiyet, rubiyet isimli sıfat. Bakıyorsun yıllarca bize nasıl anlattı Ebu Said mantığı? ruvetle anlatlar biliyorsun 1. Misa, 2. Mısah bir ders yaptılar. Mahfetler ümmeti bıraktılar. İşte yıllarca Ebu Said Mant'ın anlattığı tevhid bu işte bize. Halbuki bu meselelerde de tafsilat var. Mesela düşün şimdi isim sıfat fıtri midir? Fıtriyidir desem bir problem değildir desem bir problem. Yani düşünün şimdi kardeşler Allah azze ve celle bize el sıfatı diye bir sıfat olduğunu bildirmeseydi bize. Biz el diye bir sıfat olduğunu anlar mıydık? Anlamaz. Anlamazdık gecenin üçte birinde dünya semasına iner diye bir sıfatı olduğunu anlar mıydık? Anlamaz. E bak bunları bilme fıtri değil. E peki Allah'ın bizi duyduğunu, gördüğünü, hepimizin üstünde olduğunu anlar mıydık? Anlardık. E bak burada fıtri oldu. O zaman diyeceğiz burada taksi. ismi sıfatın fıtrat, direkt fıtratla bilinecek şeyleri var, bilinmeyecek şeyleri var vesaire. Ha isim olarak ulu demezdik belki ona. İsim olarak e, istiva demezdik. Başka bir isim olarak kabul ederdik ama manasını bilirdik fıtri olarak. Ama eli bilmezdik mesela. Bildirdiğinden, bildirdikten sonra da fıtrat inkar etmiyor ayrı. Kabul ediyor. Herkesin kendisine göre yakışan eli var. Ama bildirilmeden önce ah uluhiyet. Adama diyorsun ki e, e, adama diyorsun ki fıtrat mıdır? Fıtri midir? Vesaire. Ya diyoruz ki yine burada tafsil var. Bize yıllarca rububiyete tıkadılar fıtri, fıtrat. Tafsil var. Mutlak anlamda fıtri değildir desen yanlış. Fıtridir desen ulûhiyet evi yine yanlış. Gördünüz mü? Dini nasıl bölük pörçük etmişler, üçe ayırmışlar. O yüzden bakın mesela, şimdi kardeşler, Allah Azze ve Celle bize, bize kendisine ibadet etmemizi bize emretmiştir. Şimdi sen, ben şimdi soruyorum şimdi kardeşler. Allah Azze ve Celle bize haber bildirme vermeseydi. Biz dört vakit 5 vakit diye bir namaz olduğunu ve işte şöyle bir öğle namazı, şu şekilde bir oruç, şu şekilde bir ibadet bilir miydik? Al bak bunları bilmemiz fıtri değil. Doğru değil mi? E peki hiç Allah Azze ve Celle bize bildirmeseydi e, biz bir yaratıcıdan korkma hissi, ona e, dayanma hissi, ona tevekkül hissini hissetmez miydik? E Bak e, uluhe tevdin bir kısmı bu sefer fıtri oldu. Yani mesela bakın fıtrat hadislerine hiç dikkat ettiniz mi? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor Ebu Hureyre'den gelen hadiste diyor ki kullu mevludin yuladu ala'l fıtrafe fa ebawahu yuhdidanhi ev yunsiranihi ev yumijjanani her çocuk diyor fıtrat üzere döner. Sonra ne, de, ne diyor? Bakın dikkat edin. Buralara hiç dikkat edilmiyor. Onun babası diyor onu Yahudileştirir. Hristiyanlaştırır ve mecusileştirir. Hatta bu Bukhara Müslüm rivayetidir. Hatta bir rivayette müslimdeki rivayete diyor ki yuhevvidanihi ve yunassiranihi ve yuşerrikani yu Babası onu <gülüyor> Yahudileştirir. Hristiyanlaştırır ve müşrikleştirir. Şirk neyde olur? Rubiyette de olur. isim sıfatta da olur. Doğru mu? He? Umumdur yani bu. Başka uluhiyette de olur. Doğru mu? Fıtratın bozulmasına karşılık ne zikrediyor burada Allah? Ya Yahudi olacak diyor. Ya Hristiyan ya da müşrik. Dikkat edin şimdi. Demek müşriklik fıtratı bozuyormuş. Doğru mu? Müşrikliğin içinde ne var? Ruhuyette şirk var. Uluhiyette var. isim sıfatta var. Bak demek ki uluhiyette neymiş? Fıtriymiş. Çünkü uluhiyette şirk koşmasını fıtratın bozulması olarak görüyor Allah. Görüyor musun? Anladık mı? Evet, evet evet. Yani bakın fıtrat hadislerinin lafızlarına bakın, hepsinde hepsini görürsünüz bu kardeşler. Hepsinde görürsünüz bu. Bakın mesela Ayad ibn Himar'in el Mujashii hadisi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor diyor ki bir gün Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbesinde şöyle dedi: Ela inna Rabbi emranı yani alimekun majehlto mima allemeni yevmi haza. Bugün Rabbim diyor, size diyor bilmediklerinizi öğretmemizi diyor öğretmem, bana emret diyor benim diyor kuluma verdiğim her şey diyor helaldir diyor. Ben diyor tüm kullarımı hanifler olarak yarattım. Sonra diyor şeytan onlara geldi onların onları dinlerinden kaydırdı onlara haramlı helal helale haram yaptılar. Bak onları ben diyor bütün kullarımı ne üzere yarattım? Hani fıtrat üzere yani. Ha? Sonra fıtratın bozulmasının mukabilinde ne söylüyor aleyhissalatü vesselam? Diyor, haramı helal helale haram yapma. Haramı helal helale haram yapma neyle alakalı? Rubiyetle alakalı doğru mu? Fıtratın bozulmasına ruku, rububiyeti mukabil olarak söyledi. Başka? Bana şirk koşmalarını. En yuşrikû e, bi mâlem unzil bihi sultanen. Hakkında bir delil indirmediğim şeyi bana şirk koşmalarını. Bakın. Yine fıtratın bozulması mukabilinde ne söyledi? Şirk koşma. Bunun içinde uluhiyette şirk koşma var. Onundur ya. Rububiyette var, isim sıfatta var. Doğru değil mi? Bak. Demek ki uluhiyet, isim sıfat Rubiyet hepsi şirkten, şey hepsi fıtrattan, fıtrattan olan cihetleri var yani o anlamda. Yine bakın hiç düşündünüz mü Bera'a ibn-i hadisi, biz gece yattığımızda, yatağa girdiğimizde okumamız gereken. işte Nebi Sassalem bir Ensari'ye söylüyor ya, yatağına girdiğinde okusun. Allahümme eslemtu nefsi ilek, ya Rabbi nefsimi sana teslim ettim diyor. Ve veccehtu vecihi ilek, yüzümü sana çevirdim. Ve favvattu emri ilek, bakın yüzünü Allah'a çevirmek. Ona tevekkül etmek, favvat emri ileyk, içlerimi sana havaletim. Bunların hepsi ibadet değil mi? Uluhiyet tevhidinden değil mi? Sonra diyor ki, bu elce etü zahri ileyk, sırtımı sana dayadım. Ragbeten ve rahbeten ileyk, yani senden dileyerek, temenni ederek ve korkarak. Bakın bunlar hepsi uluhiyetle alakalı ibadetler. Korku, tevekkül, yüzümü sana çevirme. Bakın bu zahir ameller, yüzünü sana çevirme. Yani bedenimi senin yolunda harcama, dinimi senin yolunda harcama. La melcee ve la mencee minke illa sadece sığınacak e, dönülecek dönelecek ancak sensin amen bi enzelt ve nabiike erselt Sonra ne diyor en son fe inma tamat alel fitra böyle olur, ölürse fıtrat üzere ölür diyor. Evet. Görüyor musunuz? Nasıl bunu Ama biz taksimatlar bu türlü şeylerin hiç vecileri üzerine anlamadığımız için mahvetmiş. Adam bakıyor Kur'an'a, Kur'an'a bakıyor. Hiç lafızlar e, anlamamış, fıkhetmemiş, taksimatları bilmiyor. Allah buna cahil diyor, müşrik dedi. Allah buna kafir dedi, müşrik dedi. Ondan sonra bakıyor diyor ki ya Mekkelim müşrikler la ilahe illallahı bizden bugün Müslümanın diyenlerden daha iyi biliyorlar diyor. Ya bu ne tezat? Bunların neresi müşrikti? Onlar Allah azze ve celle demiyor mu? İnsanlar için, müşrikler için, Yahudiler için, bunlar için bir sürü e, siyakta kişilere göre ifadeler kullanmıyor mu? Onlar babalarını tanıdıkları gibi tanımıyorlar mı? Ha neresi cahil bunlar? Onları baba onu babalarının tanıdıklarını tanıdıkları gibi tanımıyorlar mı? La ilahe illallah dediğinde hepsi eje al ilahen demedi mi? Bunlar bütün ilahları tek bir ilah mı kıldı Bak la ilahe illallah davetin aslında nasıl anlamışlar? Neresi cahil? O yüzden kardeşler yani birçok daha taksim fıkıhta birçok taksimat girmiş problemli içimize fıkı usulünde bilmediğimiz farkına varmadığımız hepselef nefesinden uzak olmakta. Tamam inşallah burada dördüncü saate yaklaştık zaten. İnşallah burada bırakalım. E, i̇kinci derste bitirmeyi düşünüyoruz. İkinci derste de e, en az bu kadar uzun sürecek gibi tahmin ediyorum. Orada da e, bunların bu, alimlerden getirdiği nakiller, ondan sonra bizim Fehmi'l Hücceyi şart koşarken getireceğimiz deliller, alimlerin sözleri nakilleri ve görüşlerinin tahlil edilmesi, sözlerinin hakikatinin ne na dair meseleleri ele alacağız. Yani önümüzdeki ders alimlerin sözlerini anlama nakiller onlardan Fehmi şart koşanlar ondan sonra koşmayanlar veya koşuyor mu koşmuyor mu şeklinde ihtilaf falan. Mesela bazıları diyor Muhammed İbni Abdüluhab Fehmi şart koşmamıştır. Halbuki hiç alakası yok. Vesaire bu meseleler. Ondan sonra bunların getirdiği yine başka farklı bazı delillerin şüpheleri ve bizim kendimizin Fehmi şart olduğuna dair alimlerimizden ispatlarımız ve Kur'an-ı Sünnet'ten ispatlarımız vesaire şeklinde olacaktır der. Evet, burada bırakalım inşallah. Vallahi maşallah. Allah ala bin Muhammedin vallahi.